Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba. merhaba Günaydın. İyi haftalar. İyi haftalar size de. Yeni yayın dönemine de girdik ve 29 Hayır. Nisan'da bugün başlattık Hayırlı onu. Olsun. Hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını dileğiyle başlayalım. Haftanın çok yoğun bir şekilde geçiyor. Biz görüşmelerle mi başlayalım? Evet. E, Uluslararası yani, görüşmelerle. Bir e, görüşme rafiğinde değinelim isterseniz. Bunlardan birincisi e, Erdoğan ve ana muhalefet lideri Özgür Özel görüşmesi. Diğeri de Biden Erdoğan görüşmesi iptal edilen. İsterseniz özel görüşmesiyle başlayalım. Ana muhalefet lideri Özgür Özel Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor. Bunun için de bayağı geçtiğimiz günlerde bir trafiği oldu. Özel'in demeçlerini okudum. Sözcüye verdiği demeçte. De Seçmen bizim merkeze oturttu diyor. İnsan merak ediyor. Ne demek merkeze oturtulduk? Aslında CHP bir merkez partisi değil miydi? Ya da CHP siyasi merkezin neresine oturdu? Merkezin soluna mı, sağına mı? Şu anda sağ merkeze oturmuş bir şey Yani Sosyal demokrat değerler, sosyal devlet i̇şte CHP'nin neresinde bulunmuyor? insan sormadan edemiyor. Kalbinde mi? Serçe parmağında mı? mı? Neresinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Bu soruları sorarak devam edelim. Yaten uzunca bir süredir e, Baykal Kusturo'yu da başlayan e, merkez sağ oturma hamlesi devam ediyor. E, yani CHP'de e, bu oturulan merkez sağ merkez. merkez. Yani bu anlamda da kıblesi problemli bir parti. Demek mümkün Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şimdi ee, de çıkış için sağlam ciddi ittifak, ittifaklar gerekir. Hep bunu tekrar ede geldik. Ee, ittifak yapmak, hedefte ortaklaşan partiler birbirlerine tavizler vermek süresiyle çıkışta uzlaşmak demektir. Ama bu hedef üzerinde birer araya gelenler özgünlüklerini koruyarak uzlaşıp genelde pratiklere baktığımızda böyle. Ee, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde ittifak kuracağı partileri parti içine taşıyan hazırlığını görüyoruz. Yani yıllardır sidikleşen bir e, sosyal demokrat kimlikle artık ciddi olarak vedalaştığına tanık oluyoruz. Bunun altını bir çizelim öncelikle. Yani 1970'lerin, 80'lerin e, sosyal demokratik, demokratik soru ruhu çok ciddi bir uzaklaşma e, olduğunu görüyoruz. E, Ortanın soluyla daha da gerisi, geriye altına katmışlarının ortasına getirmek mümkün. Şimdi bu görüşme talebi, Özgür Özellikle ama CHP içindeki, CHP'de bir güçler dengesi İstanbul Beyliği var, Ankara Beyliği var ee, nasıl karşılandı bunu çok göremiyoruz şu ana kadar bu konuda CHP içinde sadece kurultayı kazanan Özgür Özel yok çok güçlü isimler var yani benim Tetret Devriyeti diye niselendirdiğim bir de sürece de girmiş durumda ee, bir bunun altını tekrar kalın hafiflerle çizelim diğeri de özel Erdoğan'la görüşmesi anlaması bilhassa ve sonuçta neye yarayacak? Çünkü e, günü belli değil, yeri belli değil, saati belli değil e, ve bu belli olmayan görüşme e, üzerine de ayrıntılı söyleşiler veriyor. Onları da teker teker okudum. Yani ayrıca onun üzerinde de durabiliriz ama e, böyle bir görüşme öncesi e, taleplerini sıralıyor. E, Biliyel anlamda siyasi literatürde gardını indirmek Gardını açmak demek e aslında gardı açılmış bir siyasi liderin e, gardını düşürmek yerine gardını indirerek gitmeye bir görüşmeye böyle gitmek bir alan yaratmak. Karşı taraf için bir alan yaratmak demektir. Diyelim ki e, Erdoğan e, randevuyu verdi ve istekli bu konuda çünkü kendine bir alan yaratıyor e, ve bunu da sarayda verdi. Şimdi e, saray bir otokrasinin simgesi. Ee, görüşmeyi orada yapmakla sarayı da kabullenmiş oluyorsun aslında saraya karşı bir duruş var ee, saray masraflarının konuşulmasının seçim başarılarında çok etkin unsurlardan biri olduğunu da belirtelim yani mecliste ve sarayda görüşmek çok fark eder bu da Özgür Ezel'in için çok önemli teşkil etmiyor diyelim ki ee, gittin sarayda Erdoğan'da görüştün sözcü gazetesine verdiklerini de tekrar etsin. Şimdi i̇şte orada teker teker okudum. Erdoğan'ın oradaki e, Özgür'ün e, üzerine söyleyeceği şeyler Erdoğan'ın yerine yerine e, savunduğu şeyler. Yani tamam Özgür haklısın mı diyecek Erdoğan. E, tek istediği konu var Erdoğan'ın. E, ona da imkan yarattı. Yeni anayasa konusunu getirecek. Evet. Duyamadım pardon. Tek istediği... Yeni anayasa konusunu e, gündeme getirecekti Erdoğan. Özgür özel. E. Evet. Ayrıca kabul şurada da yol açabilir. Yani İsrail büyük geçişini, e, Türk büyük geçişinin İsrail'deki kabul etmesine benzer bir kabulle de karşılanabilir. Ona da dikkatli olmasını öneririm. E, dolayısıyla e, görüşme yeri ve zamanı Erdoğan'a bırakılmış. Görüşme konuları e, tam o açıklanmış. E, böyle bir Görüşme böyle bir beklenmeyen sonuçlar e, yaratabilir e, siyasi şeyde. yani o biz şunu unutuyoruz bazen medyada da görüyorum bugün Hasan Cemal'in de yazısı oldu Orhut'ta e, biz otokrasi de yaşadığımızı unutuyoruz e, siyasetçilerde de bu var partili bir cumhurbaşkanıyla yönetildiğimiz e, bir an aklından çıkıveriyor. veriyor anlam bu anapet tarafsız bir cumhurbaşkanıyla görüşmüyor. E, yıllardır tek adamlıkta adına sultanizm, yeni sultanizm denilen bir otopiyatın önüne gidiyorsunuz. Ve yerel seçimlerde de üstelik bir ay önce mağlup ettiği ve o mağlubiyeti de sindirememiş bir kişinin önüne gidiyor. Dolayısıyla e, iletmek istediği hususlarda mesela yani belediyelerime dokunlar. Ya zaten e, dokunacağını söylüyor. Tırpanlayacağım diyor. Hem de bunu tasarruf tedbirlerinin e, altında yapacağını söylüyor. Şimdi e, üç gün önce ee, Kefez Belediye Başkanı Antalya'da ee, işte teleferik de içeri alındı ki Sinan Anteş'in katil bir ordusunda doluşuyor. Yani herkes içeri alındı bile bu konuda program yok ama e, işte binlerce insan içeride e, yatıyor. Kavala'dan, Atalay Demirtaş geldi. E, yani biz böyle bir iklimde, böyle bir yönetim içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla e, yerel için başarısı de bizim yaşadığımızı unutturmamalı. Ee, ve her gün bir anormal e, uygulamayla zaten karşı karşıyayız. Ha şu soru sorulabilir. Haklıdır, ben de soruyorum. Ee, otokrasi idare edenlerle, otokratlarla görüşülmez mi? Elbette görüşülür. Ama bunun da bir e, raconu vardır. Yani e, dünya deneyimlerinden baktığımızda, ben onu bol bol, e, yani genelde filmin sonuna yaklaşırken bunları diyor. Yani İspanya ve Af Güney Afrika deneyimi gerçekten önemli yani bu ülkelerin baskı rejimlerinden diktatörlüklerden demokrasiye geçiş sürecinin son dönemleri e, öğretici ama böyle bir zamanlama yani e, ne kadar doğru e, bunu özellikle de e, yani ben anayasa konusunda e, çok şaşırıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. E, kimse kendini kaldırmasın ya. Yani Erdoğan e, toplumsal tabaka <gülüyor> tabii demokratik bir anayasa değil. Yapamaz, yapmaz diye. Yani. Demokrasi şu anda Erdoğan'ın işine gelmiyor ki. Demokrasi çünkü bir hesap sorma ve hesap verme rejimidir. Dolayısıyla yani Erdoğan'ın demokratik bir anayasa yapacağını düşünmek yani Metan Yağmur'un 67 sınırını çekilmesini kabul etmek gibi bir şeydir yani. Dolayısıyla yani bu yerel seçim evet metal yorgunluğu, metal kırılmasına dönüştü. Ama daha yol var. Ee, yani masaya oturarak demokrasi mücadelesinin masaya oturulması, fotografta masaya oturulması tabii ki bir kısmıdır ama tamamlaması önemlidir. Yani ondan önce bakın e, emekliler için bir miting yaptı değil mi? Büyük başarım var. En azından 30 büyük şehirde belki emekliler için bir miting düzenliyoruz. İşte e, bunları sorunlarını dile getiriyoruz. E, ve işte Sözcüdeki şeyine baktım. E, açık öğretim kuracaklarmış belediyelerde. Bunun içinde Yılmaz Büyükerşen Murat Karayalçı'nı danışma kurumuna koymuşlar. Yani, yani bunun ötesine çık kardeşim. E, şimdi e, hayatımızın presinde, yani biz bu çatışmalı, yüksek gerilimli dönemlerdeki e, görüşmeler olmadı mı? Ben şöyle Menderes İnönü'ye hatırlamıyorum. Tabi de Menderes İnönü de galiba 54 seçimleri sonrasında mı? o büyük bir gerginlik var görüşme olmuştur, yumuşama sağlanmıştır. İşte Ecevit Demirel görüşmesi MC dönemlerinde geniş tabağın hükümet mevzuları hep gündeme geldi. Ama bu görüşme gerçekleşmediği içinde 1980 dağıtısını yaşadı. Daha sonra çok iyi hatırladığım Özal Demirel, yani Özal Çankaya çıktı, Demirel başbakan oldu görüşmeler. Şimdi bunlar bu görüşmeler, yapılan ya da yapılmayan görüşmeler hep oldu ve güzeldir, iyidir. Ama bu e, çatışma ve gerilimler kuvvetler ayrılığının olduğu rejimde gerçekleşti. Yani elbette Türkiye'de böyle küürü, park, gibi bir demokrasi olmadı ama kuvvetler ayrılığı vardı. Yargı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay e, yani e, otokrasi, sivil ve otokrasi e, olduğu söylenir ve yani askeri vesayet vardı. Ama bugün sivil bir otokrasi değil. Kuvvetler ayrılığını kalmadığı bir rejim. Bunu unutmamamız gerekiyormuş demokrasi mücadelesi verilirken. Ee, şimdi yerel seçimlerde ciddi bir yenilgi satan, satmış olan Erdoğan'ın değişime hazır olduğunu düşünmek, e, bir otopratın demokratik bir anayasa yapmasının düşünmek gerçekten e, gerçekçi olmak demek değildir. E, çünkü e, bunların zamanlamaları önemlidir. E, bugün e, yapılması gereken hem kendisini ve ortağı analisa mahkemesini ortadan kaldırmış. Yargıyı kendine bağlayan bir otokratla yine yapmak, düşüncesiyle masaya oturmak e, gerçekten yani en azından saf olmayı e, getirir. Yani e, dünya tarihinde de e, buzlaşma doğurmayan görüşmelerin e, arkasından daha e, sert e, pozisyonlara geçilebildiği de e, yaşanmıştır. Doğruysa zaman, mekan, içerik doğru değilse e, görüşmeler de e, sonuç vermeyebilir. Umarım, canılırım ama e, biz bu konuda da kamuoyu olarak gerçekten e, bölünmüş durumdayız. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çok ses çıkmıyor ama içeride e, karnından konuşan insanlar var bu işin zamanlaması açısından. Eğer bir tekim sarayla ile mücadele edilmez, mücadele edilir diye bir demeç verdi. E, dolayısıyla biz zaten bakın e, demokrasilerde seçim yenilgisi, otokrasilerde seçim yenilgisi ne sindirim, yani bilmi, bilmiyoruz demektir bu. Ki e, bana bu 89 yerel seçim bir sonrasındaki e, başbakanlık konusunda e, Ocak'ta düzenlediği bir toplantı hatırlattı. da rahmetli Uğur Mumcu, Turgut Özal'a Sayın Başbakan, demokrasilerde seçim yenilmesi ne demektir diye bir soru yöneltmişti. Çok yakınımda da oturuyor da. Özal çok sinirlenmişti. Yani normalde senin gitmen gerekiyor. Özel bunu kabul etmedi ve Cumhurbaşkanı oldu. Bundan sonra gerilimleri falan nasıl dedi ki? O iklim, bugün bu soruyu başbakanlık unutu yok, başbakanlık yok saray var, Beştepe var. Bu soruyu soracak basın toplantısı ve gada tecrübe kaldı. Dolayısıyla e, otokrasilerdeki seçim yenilmesini iyi anlamak lazım. E, yarı demokrasilerdeki gibi değiliz biz şu anda. Dolayısıyla bu analizi yaparken yani bunları göz önünde bulundurmak lazım. Görüşülmez mi? Görüşülür. E, ama bunların zamanlaması önemlidir. Siyaseten sembol değerler önemlidir. E, umarım downgrade mi İngilizce'de e, olmadan e, böyle bir sonuçla karşılaşmadan bu görüşme <gülüyor> gerçekleşir ama bu görüşmenin de e, şeyi yok yani. Günü, günü saati ve yeri e, belli değil. Belli bu, değil. Bu, Büyük bir belirsizlik. Var. Peki e, Ali Bey ben de bu araya gireyim bir, bir araya gireyim izninizle. E, Yalçın Doğan e, Tam da bu konuya değinen bir yazı yazmış T24'te. Yeni anayasa tam da bu hafta öyle mi diyor? Ve şeyi soruyor yani e, özellikle Taksim'i 1 Mayıs'a kapatmanın tam da bugünlerde yasağı aşan daha temel bir anlamı var. Yani çünkü anayasa mahkemesi kararına rağmen kapatma yasağı devam ediyor öyle bir girişim varken... Aylardır ve bugünlerde üstüne basa basa Adalet ve kalkma Partisi ne diyor? Yeni bir anayasa yapalım. Buna kendine göre şu anda ne olduğu belli olmayan demokratik ve sivil niteleme ekliyor. Rastlantıya bakın ki büyük bir olasılıkla bu hafta içinde Erdoğan'la Özel'in görüşmesi söz konusu ele alınacak konuların başında Erdoğan önerisiyle yeni anayasa geliyor. Peki 1 Mayıs'ta Taksim'i kapatarak bugünkü anayasaya uymayan iktidar hem de tam uymadığı hafta içinde muhalefet liderine yeni anayasa götürmeyi planlıyor. Yani bunu, bu, bu bir tutarsızlık AKP iktidarında benzer tutarsızlıkları çok gördük diye bitiriyor yazısını. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu çelişkiyi? düşüne katılıyorum. Ee, onu okumadım ama sen Cemali gördün sabah biraz önce. Ee, yani Hasan Bey Alizahr Galadıarında hala e, öyle bir beklenti içerisinde olmamak gerektiğini düşünüyorum. Ee, böyle bir yani 22 yıllık bir deneyim var. 2014'ten bu yana parti bir Cumhurbaşkanlığı. Şu anda sizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınız her an siyasi yataklar kapsamında alınacak bir dava ileteği nasıl ne, ne badireler atlattığınızı görüyoruz. Türkiye içinde bulunduğu Kayyum atamaları vesaire dem kapatılmalı diyen bir sizler e, ortağı var. Dolayısıyla e, böyle bir ortamda mücadele teknikleri mücadele enerjisi nasıl yoğrulmalı? Bunlar çok önemlidir. Siyaset, e, siyasi mücadele de e, içinde pek çok e, zekayı aklı, kırıldığı barındırması gereken hususlardır. Şimdi Özgür Özel 1 Mayıs içinde şöyle bir şeydir. Bakın onu değil onu da hatırladım. Ee, kefilim orada olacağım. Kefilim orada olacağım. Evet. E, ben o, de onu söyleyecektim. Evet. Yani e, izin verin. İşinin, El, emeklinin elini havada bırakmayın. Şimdi bu e, bu kefil olmak ve onlarla birlikte olmak farklı şeylerdir. Sen eğer bir, bir Mayıs'ın bir emek bayramı'nın e, içerisinde gerçekten yer almak istiyorsan, gerçekten varsa e, orada bu kefil yapıldılanmazsın. Ben onlardan biriyim dersin. Bunun gibi yani aslında e, yani bu son dönemde Genel Başkanlık'tan yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kadrolarına baktığımızda çok erken ve ergen tavırlar. E, görüyorum ben bu yani bunları daha iyi süzmek gerekir siyaset üretmek. Yani e, dolayısıyla e, içinde bulunan durumu e, yani şunu bir yani bu konuyu şöyle özetlemem mümkün. E, birincisi bana ait. Yani diyor ki diyorum ki yani Erdoğan şu anda rotu düzeltmesi yapamayacak kadar bir çaresizlik içinde. Ama sen buna o çareye atıyorsun. Anayasa şeyine gidiyorsun. Gerçekten rota düzeltmesi o kadar çok inandırıcılığı kaybetmiş ki hem dış politikada hem dış politikada bir çaresizlik yaşıyor. Buradan bir tavşan çıkaramıyor. E, Montaigne'in bir lafı var. Yani bunu da CHP için diyelim. Hatta Türkiye'nin dış politikası için de değil. Buradan Biden görüşmesine geçebiliriz. Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan hayır gelmez. Şimdi sen e, seçmem bize, merkeze otur. Cumhuriyet Parti yani Partisi haline biraz bakacaksın kardeşim. Zaten bu parti merkez parti. Ama merkezin işte solunda yer aldı. 1960'ların sonunda itibaren. Ee, oturttu. Biz, ben, e peki senin o merkezde nasıl bir merkeze oturdun? Evet. Sağ bir merkez. Neoliberal bir merkez. Dolayısıyla limonunu bilmiyor. Bir rüzgar var. Evet. Çok iyi. Metali, metal kırıldı, çatladı. Ama bu rüzgarı doğru dönüş yelkenine doldurman gerekiyor. Dolayısıyla... Ee, Umarım Önümüzdeki günlerde bu şeyde görüşmenin sonuçları itibariyle Özgüren hem Parti içinde hem de Cuve Partisi yeni olarak bu ölüm, başarılı sürdüğü rüzgarın yelkeni terse döndürmesini sebebi vermez Çünkü kendi ayağıyla gidiyor yani dediğim gibi görüşmeler olmazdı İspanya'da Güney Afrika'da Mandela yönetimi iktidarı devre alırken nefret, birbirlerinden nefret eden insanlar bir araya masaya geldi. Bunların filmlere de konular oldu. İspanya'da e, Franco'nun son dönemi şeydir ya görüşme olmaz mı? Bir kere bu işlerde 1970'ler, 80'ler pratiğine falan baktığımızda bir kere alttan döner önce sonra bir olay gelir ve iş kotarıdır. Şimdi sen gününü bilmiyorsun, saatini bilmiyorsun, yerini bilmiyorsun. Adam sarayda seni çağıracak. Sen yıllardır saraya Söylemediğini bırakmadın. Saray çünkü otoprasinin sembolü. Dolayısıyla yani bu şeylerde çok erken ve ergen bir tavır olduğunu söylememiz lazım. Vaktimiz kaldıysa biraz daha bir şey geçelim mi bilmiyorum. Evet lütfen. Birkaç dakika. Yani. Ben burada böyle bir pozisyonum var. Erken ve ergen bir tavır görüyorum. Heyecanlara kapılmaması gerekiyor. Yoksa boşuna yani görüşmeler... Açma ve sonuçlanmayan Görüşmelerin zararları yüksek Zaten bir iplik ucunda Duruyoruz ince bir üzerinde Dolaşıyoruz Dolayısıyla Şunu altını tekrar tekrar açıyoruz Biz demokratik parlamenter rejime Dayalı bir rejimde yönetilmiyoruz Kuvvetler ayrılığı yok Anayasa maktuması kalksın diyen bir var Bu dönemde Bir böyle demokratik anayasayı e, yapmaya razı olacak bir otokart liderle görüşlerini zannetmek en azından farklılıktır. Diyorum. Evet. Peki e, bu görüşmesine de kısaca bir iki dakika değinebiliriz peki. Tamam. Yani, dolayısıyla bu, bu da muammağaya dönen bir görüşme. Yani içerik şey işte e, sonunda iptal oldu. Sadece şeyi söyleyeyim ya yani 2013'den beri devam eden e, sorunlu, çok ciddi sorunlar var. Şöyle bir baktım yani daha önceki konuşmalarımıza bakmadım mı? Son haftada ne olmuş yani? Daha öncesi haftada neler yaşadık? 20 Nisan'da Erdoğan Dolma Dolmabahçe'de Hamas siyasi lideri ile görüşmüş. 22 Nisan'da ABD Dışişleri Bakanlığı dedi, İnsan Hakları 2020 raporunu yayınlamış. Yani kendilerinde de bu insan haklarını değinmediler ama raporda Türkiye'ye geniş bir yer veriyor. Yani zehirden beri. Yani her şey sıralanmış. Bildiğimiz şeyleri tekrar etmemize gerek yok. Türkiye'de kısıtlamaları, insan hakları ihlallerini, agit gözlemcilerinin yazdıklarını, LGBT'yi, işte Gezi, vakumlar, uygulanmayan ahim kararları. Aynı zamanda AFA benzer görüyoruz. Yani. Sonra gelelim. 24 Nisan'da Beyaz Saray yeniden de yeniden Ermeni Mesele'sini gündeme getirdi. Şimdi biz Dışişleri Bakanlığı yine klasik ayak attı o. Buluşları hukuk, hukuk, harika şuna buna aykırıdır. gerçekler saptırılıyor falan. Yine büyük felaket diye tanımladı. Ee, şey 26 Nisan'da <gülüyor> Erdoğan e, Kudüs platformunda artık İsrail ile artık ilişkilerimizi ticari anlamda başta olmak üzere kesiyoruz. Yani ticari kes, kesmediğini itiraf ediyor. Şimdi eee bir hafta başka şeyler de var. Ama zaten e, en başlı başına en önemli konu e, Türkiye-Rusya ilişkileri ki o da çok böyle kıvamında bir ilişki olmasa da Türkiye en büyük dış ticaret açığını Rusya'ya biliyor. Yani oraya bağımlı Türkiye. E, ve ABD ile ilişkilerinde S-400'ü nereye gitlendiğini bilmiyoruz ama bir yerde kilitli duruyor. Bir ambara koyduk. Ee, orada duruyor. Bir S-400 işi var. Arada e, işte F-35 e, hala okulda e, yaptırımlar var. Kişilere gelen yaptırımlar var. E, F-16'nın parasını ödedik gelene zaman geldik onu takvime bağlamış. O ABD'nin isteğine bağlı bir hale gelmiş. Yani askeriyet arada büyük sorunlar yaşıyor. Bunlar e, kümülatif olarak çok ciddi tıkanıklıklara sebebi etkiliyor ve bölgede yaşından sorunlar var. Türkiye yani burada da e, gönlü klibesiyle önemli ölçüde Politikada e, şaşırdığı bir dönemi tarihsel bir süreci yaşıyor. E, böyle bir e, nedenleri ve sonuçları itibariyle e, devam eden sürece katkıda bulunacak bir şey. Bugün zaten görüşmedi. Dikkat e, bu e, başkan yardımcısından daha sık görüşüldü de e, başkanlık döneminde sadece resmi şeylerde NATO zirvelerinde BM'de falan. Erdoğan'la kısa görüşmeleri oldu. Dolayısıyla e, bu görüşmede de Türk siyasi de siyasetinin yine e, yönsüz bir şekilde do, dolanmasının sonuçları olduğunu görmek mümkün. E, ve herhalde e, bir şekilde bu kişilik yani çok kişilikli politikadan kişilikli bir politikaya dönüşmesi o da demokrasiye ve parlamenter hücüme geçmeye bağlı bir durum olduğunu çizelim. benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar Yani ettik, bir de yeni yayın dönemi programı yapacaksınız galiba evet evet yapacağız 10-10.30 on, on, on arasında <gülüyor> çok teşekkür ederiz ona da zaman bırakalım görüşmek üzere görüşmek, görüşmek üzere, üzere.